Allahu belli min şeytanı rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Salatu ve sallam alaika ya sied alawine vel laakhirin. Ve ila cemil al vel murselin. Ve ila cemil al-Ulaiy. Ve alhamdulillahir Rabbi Allahın el efarul husnasi ve aşkı. Anlamaya çalışıyorduk. Allahın her efarının, her fiilinin, her işinin Aşktan ibaret olduğunu, gülünü sevdiği için muameleyi yaptığını anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın anlattığı gibi, nızul sırasına göre anlamaya çalışıyorduk. Fiillerinden önce Allah talim etti, öğretti. Sonra onu davet etti kendine davet etti. Kendi kendisine davet etti. Hazreti insan olmaya davet etti. Cennete davet etti. Rızasına, dostluğuna, yakınlığına davet etti. Takva sahibi olmaya davet etti. Mühsin olmaya davet etti. Güzel olmaya davet etti. Güzellik yapmaya davet etti. Salih amel işlemeye davet etti. Tek kelimeyle iman etmeye, Allah'a teslim olmaya davet etti. ...nasıl teslim olacağını zaten talim ettirmiş ve öğretmiştir. Sonra imtihana tabi tuttu. Evet. Davet etti, öğretti. Davete nasıl icabet etmesi gerektiğini öğretti. Sonra evet, imtihana tabi tuttu. Sonra kendini tanıtıyor. Neler yapacağını, kendisine nasıl muamele edeceğini, ettiğini bir bir, en ince ayrıntısına kadar anlasın diye neyi yaptığını, neyi yapacağını, neyi yapmayacağını, nasıl yapacağını beyan ediyor. Yaptı, yapıyor, yapacak, yapar, ya da yapmaz, yaptırmaz, yaptırır, dedi. Bu, câle fiilinin son bölümüdür. Yapar, yapmış, yapacak, buna beraber, bunun karşılığında, kulunun ne yapması gerektiğini, bu Allah'ın fiiline, muamelesine nasıl karşılık vermesi gerektiğini de beyan ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizi bir zaftan yarattı bütünüyle muhtaç aciz güçsüz ve kuvvetsiz bütün gücünü kuvvetini Allah'tan alıyor. Eğer Allah ile olan bağını koparırsa sadece bir zaaf kalır ortada. Aciz hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey hiçbir şeye gücü yetmeyen bununla beraber çırpınan Tabiri caizse bataklıkta çırpınan biri. Kim Allah demeyi bırakırsa bataklıkta sadece çırpınır. Dünya batağında. Nefsinin batağında, şeytanın onun için yaptığı, döşediği bataklıkta sadece çırpınır. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bu olmadı, bunun böyle olması gerekir, bu niye böyle oldu, çırpınıyor orada. Ama... Allah yaptı, Allah yapıyor, Allah yapacak deyip Rabbine tevekkül ederse durum değişir. İş değişir. Rabbine tevekkül eder, güvenir, bataklıktan çıkmış olur. Allah deyip çıkmış olur. Allah sizi bir zaftan yarattı. Gücün bir şeye yetmez. Rabbine güven, dayan, Rabbine iman edenler, Rabbine tevekkül edenlerdir. Müminleri Allah anlatırken öyle buyurmuştur. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Güvenirler. Mümin bu. dese istediği kadar Allah desin, Allah diyememiştir. Allah diye başka bir şey söylüyor o, güvenilmeyen Allah mı olur? Güvenilmeyen Allah olur mu? Allah diyorum ama Allah'a güvenmiyorum, iman etmiş ona güvenmiyorum. Sen kendi nefsinin putuna Allah diyorsun. Bunu sen üretmişsin, böyle bir Allah yok, Allah bu değildir. Sen Allah'a iman etmemişsin demektir, Güvendinse tevekkül ediyorsun. Bataklıktan çıkıyorsun. Ben yaptım, ben yapıyorum, ben yapacağım. Niye şu şöyle oldu, niye bu böyle oldu demezsin. Niye demiyorsun? Çünkü görüyorsun ki Allah seni imtihana tabi tutuyor. Kazanasın diye. Hazreti insan olasın diye. Ebedi hayatını kazanasın diye sana imkan veriyor. İmtihan, imkan. Kazanma imkanı. Böyle olanlar, iman edenler yani, bu imkânı görür, Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi görür. Yani Allah'ın efaline iman eder. Nasıl ki, Allah'ın zatına iman etmek gerekir, isimlerine, el-esmaul-husnaya iman etmek gerekir. Aynı şekilde, Allah'ın efaline de iman etmek gerekir. Yoksa, iman, iman olmaz. Allah'ı seven, isimlerini sever, Allah'ı seven, fiillerini sever, Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi sever. Ben seni seviyorum ama senin yaptığını sevmiyorum diyen mümin olur mu? Olmaz. Seni ilah olarak kabul ediyorum ama yaptığını beğenmiyorum. Bence şöyle olması lazım. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu, böyle olsaydı daha güzel olurdu. Aslında şurada da yanlış olmuş. Allah'ın burada bunu böyle böyle yapması lazım. Sen kul değilsin, sen ilahsın. Sen ilahlık taslayan birisin demektir. Allah'a karşı ilahlık taslayan biri olmuş oluyorsun. Her şeyi net olarak görmek gerekir. Allah'ın ilk emri okudur, oku. Neyi oku? Hiç ayet inmemiş, hiçbir ayet inmemiş. İlk önce Resulullah Efendimiz'e oku dedi. Herkese oku diyor. Önce okuman lazım. Neyi okuman lazım? Rabbinin ismini. Rabbinin efarını okuman lazım. Rabbinin tecellisini okuman lazım. İkraya bismi rabbi kellezi halak. Oku. Oku. Rabbin yaratandır. Rabbin halıktır. O yaratıyor. Halakal insana min alak. İnsanı arakadan, yakınlığından, sevgisinden manevi olarak yaratmış. Zahiri olarak da Evet, bir yapışkandan, çamurdan, özden, iki damla sudan yaratmış. Hem zahiri olarak oku, hem manevi olarak oku. Oku demek, anla demektir. Anla Hikmetini anlamaya, sırrını anlamaya, onun yaratılış sebebini anlamaya çalış. Allah'ın muradını anlamaya çalış. Allah'ın muradını anlarken mutlaka onun yaratmasına bakman gerekir. Yani efaline bakmamız gerekir ki Rabbimizi esmasından tanıyabilelim. Evet, fiiller esmaya açılan kapidir, esma zata açılan kapidir. Vuslat yolculuğunu yaparken de önce şehadet etmen gerekiyor çünkü. Neye şahitlik etmen gerekir? Allah'ın el-efalül huslasına şehadet etmen gerekir. Her fiiline şahadet etmen gerekir. Sana olan muamelesine şahadet etmen gerekir. Bütün varlığı yaratmasına, isimlerine, isimlerinin tecellisine şahadet etmen gerekir. Ama Rabbine şahit olurken, fiiline şahit olurken, o fiili yapanın Allah olduğuna iman ederek, severek, iman sevmekti. Eğer sen onun fiilini sevmiyorsan, onu sevmiyorsun onu kabul edememişsin demektir. Evet, ruhsat yolculuğunu yaparken de önce kelime-i şahadet getirmek gerekir. Yani şahit olmak gerekir. Allah'ın ef'aline, isimlerine, kudretine evet, şahit olmak gerekir. Yoksa şahadet olmuş olmaz. Allah sizi bir zaftan yarattı. Sonra Yaratışı anlatıyor Allah. Doğarken hiçbir gücün yok. Hiçbir kuvvetin yok. Aslında Allah'ın kudreti karşısında hep öylesin. Zahiri olarak büyüyorsun. Sonra sana güç, kuvvet verir. Seni güçlü ve kuvvetli kılar. Büyüyorsun çünkü. Büyüdükçe güçleniyorsun. Sonra Yaşlanıyorsun, bu gücü, bu kuvveti kaybediyorsun. Allah bunu oku diyor, bunu anla. Doğuyorsun, büyüyorsun, yaşlanıyorsun, sonra vakit geliyor, Allah'a gidiyorsun. Bu bir yolculuk, hayat yolculuğu. Herkesin yolculuğu böyledir. Kimisi bu yolculuk esnasında, yarı yolda Allah'ın davetine icabet edip öbür tarafa gidiyor. Kimi yolun sonunda, kimi yolun başında gidiyor. Hatta kimi hiç doğmadan gidiyor. Her ne olursa olsun muameleyi yapan Allah'tır. Dolayısıyla takdir O'nundur, hüküm O'nundur, emir O'nundur. Kim de ne zaman gideceğini bilmiyor yalnız. Ama her an gidecekmiş gibi Allah'ın huzurunda olduğunu unutmadan, Allah'a kulluğunu yapıp ebedi hayatını kazanmak için Allah'ın emrettiği şekilde doğru ve güzel yapmaya nedir? Evet, sonra yaşlılık verir. Allah dilediğini yaratmaktadır. Dileseydi hiç kimse yaşlanmazdı, dileseydi hiç kimse ölmezdi. Nasıl dilerse öyle yapar. O her şeyi bilendir ve her şeye güç yetirendir. Ama siz hiçbir şeyi bilmiyorsunuz, ancak Allah'ın size öğrettiklerini bilirsiniz ve hiçbir şeye güç yetiremezsiniz. Allah neye müsaade ederse onu yapabilirsiniz. Kur'un nerede durması gerekir, Allah onu öğretiyor. Allah dilediğini yapar ama sizin durumunuz budur, sizi böyle yapmış. Mutlaka yavaş yavaş büyüyeceksiniz, güçleneceksiniz, sonra bu gücü kaybedeceksiniz ve sonra geleceksiniz. Bu gücü kaybetmeden kazan. Bu gücünü kaybetmeden kazan. İmkan varken kazan. Allah sana imkan verir, bu imkanı değerlendir. Allah sizin için eşler yaratmış. Hem kadın için hem erkek için eşler yaratmış. Gönlünüz evet. yanında sükun bulsun diye. Evet. Yanında sükun bulsun diye. Huzur bulsun diye. Mutlu olsun diye. Allah'ın bunu sizin için yaratmış olması aranızda, eşlerin arasına sevgiyi koymuş olması rahmeti koymuş olması, onun ayetlerindendir. Bu bir ayet. Ayet deyince, ayeti anla diyor. Ayeti oku. Bunun hikmetini anlamaya çalışır. Muhakkak ki, düşünecek olan, düşünebilecek olan, herkes için, her kavim için, bunda gerçekten ayetler vardır. Bu ayet. Bu ayeti okuyun. Allah eşler arasına yakınlık koymuş, muhabbet koymuş, sevgi koymuş, rahmet koymuş, merhamet koydu. Yaptım dedi, böyle yaptım dedi. Eğer eşler arasında merhamet yoksa, sevgi yoksa, gönüller birbirleri yanında sükun bulmuyorsa, onlar eş olamamış. Eş olmayı becerememiş. Daha doğrusu onlar insan olamamış. Allah'ın anlattığı, insanlar içindir. Eğer nefis ilahlık taslarsa, eşini de taslar. İster kadın, ister erkek olsun fark etmiyor. Çocuğuna da ilahlık taslar, eş olamıyor. Beraber huzur bulmaları gerekirken, aralarında sevginin, aşkın, muhabbetin, rahmetin olması gerekirken, Allah bunu ben yapıyorum dedi. Allah yapıyor, o kabul etmiyor. O red ediyor onu. Başka bir konumda duruyor. Başka bir konumda. İlahlık konumunda duruyor. Sevgi olur mu? Rahmet olur mu? Muhabbet olur mu? Huzur olur mu? Sükun olur mu? Sükunet olur mu? Olmaz. Ne olur? Kavga. Kavga olur. Huzursuzluk olur. Sevgisizlik olur. Yetmez. Kin olur. Nefret olur. insanlığını kaybetmiş olanlar, kendi ailelerini, kendi evlerini de böyle huzursuzluk yeri, sıkıntı yeri, sorun yeri, kavga yeri, evet. daha doğrusu evlerini şeytana açıyor, şeytani evine misafir ediyor. Allah'ın araya koyduğu rahmeti, sevgiyi, yakınlığı, o huzuru ne yapıyor? kovuyor. Bu tecelliyi kabul etmiyor. İster bunu kadın yapsın, ister erkek yapsın evet. yapan insan olamamış. İnsan gibi duramamış. Yani Allah'a göre bakıp onu ayet olarak okumamış. Allah, Allah öyle buyurdu. Bu ayettir. Aklını kullanan herkes için, Bunda gerçekten ayetler var dedi. Ve bu bir mucize. Kur, bu mucizeyi yaşıyor, yaşamalıdır. Bu yakınlığı tadıp yaşamalıdır. Hayatı Allah'a göre değil de nefsimize göre, bence bana göre dediğimizde zaten ilahlık iddia etmişiz. Dolayısıyla Gerekeni yapamıyoruz. Allah'ı yok saymışız. Nerede? Evimizde. Ama evde eğer bu hal yaşanıyorsa, Rabbimizi önce kendi gönlümüzde kaybetmişiz. Rabbimiz eğer gönlümüze tecelli etmiş olsaydı, onun hesabını yapardık. Bu hesabın mutlaka yapılmış olması gerekir. Mesela birçok kardeşimiz böyle evde sorun ve sıkıntı yaşıyor. Allah'ın kulu için, kulları için istediği sevgidir, muhabbettir. Zaten insan demek, ünsiyet peyda edebilen özellikteki varlık demektir. Yakınlık kurabilen, sevebilen, dost olabilen, bunu yapabilen varlık. Ama bu dostluğu doğru yapması lazım, bu dostluğu Allah ile yapması lazım. Resulüyle yapması lazım, müminlerle yapması lazım. Öyle buyurdu. Sizin veliniz, dostunuz Allah'tır. Mevlanız Allah'tır. Rabbiniz Allah'tır. Buna beraber bir de bu yakınlığı Resulüyle yapması lazım. Veliniz Allah'ın Resulü'dür ve müminlerdir. Müminlerle yapması lazım. Eğer dostluğu şeytanla yaparsa Şeytana arkadaş olur, şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gider, şeytan da onu uçuruma doğru sürükler, önce gönlünü cehenneme çevirir, yetmez, evini cehenneme çevirir, hayatını cehenneme çevirir, ahiretini cehenneme çevirir, düşmanın yapacağı budur, Allah şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Ona uymayın. O sizin zaaflarınızı görüyor. Nereden hile yapacağınızı biliyor. Sizin onu görmediğiniz yerden o sizi görüyor. Ona dikkat edin. Dedim. Hayat baştan sona cihadi gerektirir, savaşı gerektirir. Savaşıyorsun, Savaş halindesin, cihat halindesin. Kiminle? Şeytanla, nefsinle, dünyayla, şeytanlaşmış insanlarla. Allah'tan başka tarafa davet eden insanlarla sürekli kendini koruman gerekir. Sürekli Allah'ın ayetleriyle kendini koruman gerekir. Allah'ın zikriyle kendini koruman gerekir. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamakla kendini koruman gerekir. Yoksa yoksa tuzağa düşer, batağa saplanırız. Şeytan'ın tuzağına düşeriz onun verdiği VSS'ye kapılır, onun peşinden gideriz. Allah melekleri yeryüzünde bir halife yaratacağım, insanı orada halife kılacağım, yeryüzünün halifesi kılacağım, demişti. Melekler de, biz seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, birini mi halife kılıyorsun, dediler. Allah onlara cevap olarak ne buyurdu? Muhakkak ki sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Melekler fikir beyan etti. İtiraz yok, fikir beyan ediyor. Allah bir şeyi söylediğinde, baştan sona kadar, her ne varsa, hepsini birden gösterip, öyle söyler. Bazıları soruyor, işte melekler insanın nereden kan döküp fesat çıkaracağını biliyordu. Yeryüzünde insanı halife kılacağım dediğinde Allah hepsini gösterdi. Halifeyi gösterdi, insanı gösterdi, neler yaptıklarını gösterdiler, toplu halde gösterdi. Bir anda melekler, Hepsini seyretti. Savaşların olduğunu, kanın döküldüğünü, bir kısmının fesat olduğunu, arayı bozduğunu, tefrika yaptığını seyrettiler. Dediler ki, biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Yani halife olmaya biz daha layık değil miyiz gibi. Allah da sizin bilmediğinizi Allah bilir. Ne demek? Doğrudur. Çoğunluk böyledir. Zaten öyle buyuruyor, çoğunluk öyledir. İnsanların çoğu akletmez, insanların çoğu şükretmez, insanların çoğu iman etmez. İnsanların çoğu kafir olmuştur, küfre saplanmıştır. İnsanların çoğu şeytanın peşinden gitmiştir. Şeytan çoğunu kendine bağlamıştır. Allah söylediği öyle. Çoğunluk böyledir ama işlerinden Hazreti insanlar çıkar halife olmaya layık. Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterebilecek vasıftaki hazreti insan. Gerçek manada Rabbini temsil edebilen isimleriyle hayatı yaşayıp evet, her tavrı, her fiiliyle Allah'ın fiillerini üzerinde gösterebilecek hazreti insan varlık dedi. Zaten peşinden, bunu peşinden hangi ayet geliyordu? Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. İsimleriyle ona tecelli etmiş. Perdeyi açıp, ondaki güzelliği, ruhundaki güzelliği ona gösterdi. Sen benim aynamsın, halifemsin. Ruhumdan nefretliğim varlıksın. Sonra meleklere, hadi anlatın nedir bu? Söyleyin bakayım, Adem'i anlat. Ne dediler? Evet. Hemen tövbe ettiler. Sen subhansın dediler. Biz senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz. Yanlış yaptık. Seni tenzih ediyoruz. Sözümüzü geri aldık. Ne olduğunu bile anlamadılar. Çünkü Allah'ın nefeti yürü bir tek insanda var. Allah söylediği öyle. Adem'e söyle deyince Adem kendini tanıttı. Bundan dolayı melekler secde etmiştir. Secde Allah'ın nefrettiği ruhadır. Allah bizi halife kılmış. Bakalım biz halife miyiz değil miyiz? Herkes kendine baktığında bunu net olarak görmelidir. Bu halifeliği yapıyor muyuz? Yoksa kan döküp fesat çıkaran biri mi oluyoruz? Ne kadar? Gücümüz kadar. Kimin gücü neyse odur yani. İki kelimeyle de insan fesat çıkarmış olabilir. O fesattan dolayı kan dökülmüş olabilir. İki kelime, bir tavır. Allah'a halife oluyor biz olmuyor muyuz? Rabb'imizi temsil ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Temsil edebilmek için yapılması gereken şey neydi? Her konuda Rabb'im nasıl emretmiş, nasıl istiyor benden, ne yapmamı istiyor, nasıl yapsam razı olur. Resulullah Efendimiz nasıl yapmıştı? Sahabe nasıl yaptı onlar beraber? deyip gerekeni yaptığımızda halifeliğini yapıyoruz. Yok, unuttuk. Ciddiye almadık ya da bence bu böyledir dedik. İşte bizde adet böyledir. Moda böyledir. Herkes böyle yapıyor. 20. yüzyıl, 21. yüzyılda işte herkes böyle yapıyor. Sanki 20. 21. yüzyılda kimse ölmüyor, huzura gitmiyor. Onlar ebedidir. Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihana tabi tuttu. Ağır imtihanlara tabi tuttu onu. Nevrut onu ateşe attı. Bunun da beraber bütün kavim ona düşman oldu. En ağır kelimelerle imtihana tabi tuttu. Her şeyi kurban et yetmedi bile İsmail'i de kurban et. Ama İbrahim hepsinin gereğini, imtihanın gereğini yerine getirdi dedi. Allah da İbrahim'e seni insanlara imam kılacağım dedi. İmam yapacağım insanlara. İmam önde yürüyendir. Seni öne koyacağım. Sen önde yürüyeceksin. Kullarım seni arkanda yürüsün. Arkanda yürüsün, senin gibi yapsın. Başka bir ayet-i Allah İbrahim'i halil edindi, dost edindi. Neden dolayı? İmtihanı kazandığı için. İmtihana tabi tutulunca, gerekeni yaptığı için. Onun geçtiği imtihan, ağır imtihan. Ama diğerlerine o önde yürüyecek. Çok daha hafif imtihanlar. Ama imtihan geldiğinde öndekine tabi olmak gerekiyormuş. Onun yaptığı gibi yapmak gerekiyormuş. Onun için Allah imam yapıyor. İmam seçiyor. Hidayetçi seçiyor. Nebi seçiyor. Resul seçiyor. Bununla beraber mürşid seçiyor. Bunların hepsi ayet. Evet, seni insanlara, kullarıma imam edeceğim. Sen önde yürüyacaksın. Senin gibi kazanmak isteyenler senin gibi yapar. Zaten onun gibi yapmıyorsa onu imam olarak kabul etmemiş. Onun için bütün peygamberlere iman etmek gerekiyor. Her bir peygamberin hali bizim için örnektir. Allah onları nasıl imtihana tabi tutmuşsa onlara benzer imtihan bize geldiğinde bizim de o peygamberler gibi yapmamız gerekiyor. Yaptıysak o peygambere iman etmişiz demektir. Yoksa o peygambere iman etmedik. Ona yapılan muamele, muamelenin benzeri bize gelmiş biz muameleyi reddettik. Onun gibi yapmadık. O yanlış yaptığı böyle yapmışsa Bence ben böyle yapmam lazım deyip başka türlü, başka bir tavır gösterdik. Dolayısıyla o peygamberi kabul etmedik. Onun yaptığını, kulluğunu kabul etmedik. İmtihan karşısındaki tavrını kabul etmedik. Dolayısıyla onu kabul etmedik. Ben ondan daha iyi biliyorum. Bence böyle olması gerekir deyip öyle hareket ettik. Hz. İbrahim dua ediyor. Evet. Ya Rabbi, neslimden gelecek olanlara Soyumdan gelecek onları olanları da imam kıl. Dua ediyor. Allah ne buyuruyor? Benim ahdim vereceğim söz zalimlere, zalimler için değildir. Zalimler benim sözümün, ahdimin muhatabı değildir. Evet. Soyundan gelenler eğer senin sana tabi olursa olur. Yok. Tabi olmadıysa kendine zulmetmiştir. Benim sözüm, zalimler için, kendine zulmedenler için geçerli değildir. Yani Allah torpil yapmaz. Yani senin beş tane evladın var, üç tanesi doğru yapıyor, iki tanesi yanlış yapıyorsa, onlara bir şey yok. Yapana var, doğru yapana var. Benim sözüm doğru olanlaradır. Söylemiştim, böyle kafadan belki ben Mehdi'yim diyenler için ibrettir. İmam olabilmek için, Mehdi olabilmek için, Hidayetçi olabilmek için, Mürşid olabilmek için, Ağır imtihanlardan geçmiş olmak gerekir. Allah ağır imtihanlara tabi tutar. Ama imtihana tabi tutarken, Asla sarsılmaz o. Sarsılmamalıdır. Bir an bile, Allah'tan başka tarafa dönmemelidir. Bir an Bir an bile, neden niçin diye Rabbine hesap soramazlar. Niye bunu böyle yaptım demez, diyemez. Zaten diyorsa o zaten böyle bir ibadoya layık olmadığı için Allah onu öyle bir imkanı da tabii tutmaz. Böyle bir gücü yok çünkü. İsyan eder kaybeder. Allah kullarının kaybetmesini istemez. Onun için hiç kimseyi ...kazanamayacağı imtihana tabi tutmaz. Tabi tutuyorsa, bunu kazanabilecek vasıftadır. Bu gücü almıştır. Güçlenmiştir. Manevi olarak büyümüş. Kararını da vermiştir. Canını ortaya koymuştur. Onun için her imtihana tabi tutulduğunda... Evet, ...Rabbine boynunu büker ve geçer oradan. Onu kazanır. Yani gökten kimseye bir şey gelmez. Allah, al kulun bu senin olsun demez. Hiç kimseye, hiç kimse böyle, böyle bir umuda kapılmasın. Böyle bir şey yok. Ama eğer, ben Rabbim için her şeyi yaparım diyorsa, onun da imtihanı ona göre olur. Allah onun, gücünün ne olduğunu bilir, doğru söyleyip söylemediğini bilir. Öyle. Ona göre imkana tabi tutar ve gereğini yapar. Allah'a dost olmayı isteyenler gözünü, gönlünü Rabbinden başka tarafa çevirmez. Bir de ona muamele ederken, yani efaliyle tecelli ederken neden, niçin dememelidir diyemez. Söylese dostluğa yakışmıyor. O ona ne kadar ağır gelirse gelsin. o sıkıntı, o musibet, o bela, o ne olursa olsun dememelidir. Allah kurulunu seçiyordu. Allah kurulunu zatına seçiyordu. Zatına seçerken de bu böyledir. Allah kurulunu zatına seçerken, böyle imtihanlara tabi tutmadan seçmez. O seçilmeye layık olmalıdır. En kestirme yolu aslında, yani bilmeyen kimse yoktur. Eğer kardeşlerimiz bize tabi olmuş, bize uymuşsa, yapmaları gereken tek bir şey vardır. Nedir? Gözünü, gönlünü bizden ayırmamaktır. Söylediğimizi kendisi için, olmazsa olmaz olandır, bunu bilmelidir. Vuslatı için, Allah'a vasıl olmak için, Allah'a dost olmak için lazım ve gereklidir bir kelimesini bile bir kenara koyamaz. Eğer Rabbini istiyorsa. Yok ben şunu yapamam dediyse, o zaman biz de onun için bir şey yapamayız. Benden daha iyi biliyor demektir. Buyur yürü deriz o zaman. Yok tabi olmuşsa, kabul ediyorum demişse, buyursun diyoruz. Allah Hz. İbrahim ve Hz. İsmail için Onlara Beytullahi evimi tavaf edenler için, orada ibadet edenler için, itikafa çekilenler için, kendini ibadete verenler için, ruku edenler için, secde edenler için, rabbinizlik zikredenler için, tefekkür edenler için, Allah için her ne yapılıyorsa, bunun için evimi temiz tutun dedik, diye vahyettik kime Hazreti İbrahim bir de Hazreti İsmail'e iki peygambere evimi temizle diyor. Temiz tuttum. Elbette ki hem manevi hem zahiri temizliktir. Bu durumda mescitlerin temizliği iki peygamberin yaptığı en şerefli iştir. Bütün mescitler Beytullah'ın, Allah'ın, evinin şubesidir. Dünyanın farklı yerlerindeki şubeleridir. Temizlik o kadar önemliymiş. Ama temizliğe tenezzül etmeyenler de vardır. Niye? Peygamberi bir bakışla bakmıyor. Allah'a göre bakmıyor. Bir şeyi ki iki peygamber yapmış. Biri her şeyini kurban eden, biri canını kurban eden iki peygambere bu işi size verdim diyorsa. Bununla şereflendiriyorsa daha doğrusu. İbadet edecek olanlar için temiz tut dediyse o gelenler Allah'a ibadet ediyor. Secde ediyor, ruku ediyor, itikafa giriyor, tavaf yapıyor. Onlar için temiz tut. Bu şerefi anlamak gerekiyor. Ama bunu bilmeyenler, bana ağır geldi diyor, yani işim yok, mescidi mi temizleyeceğim, cami mi temizleyeceğim, medreseyi mi temizleyeceğim, Kur'an kursunu mu temizleyeceğim, dergahı mı temizleyeceğim, işim yok der. Tenezzül etmiyor. İki peygambere verilen vazifeyi kabul etmiyor. Bir de manevi temizlik lazım. Yani, Oraya gelenlerin temizlenmesi gerekir. Onun için gelenler kapıdan içeri girmeden önce nefsini, dünyayı dışarıda bıraksın, öyle gelsin. Allah ile beraber olmaya gelsin. Allah'ın huzurunda durmaya gelsin. Yani secde etmeye, ruku etmeye, Rabbini zikretmeye, tefekkür etmeye gelsin. Rabbini bilmeye, tanımaya, anlamaya gelsin. Rabbini, Rabbinin vahyini dinlemeye gelsin. Yoksa gelmiş orada boş boş konuşmuş, hiç yakışmadı. Bu hakaret. Bu orada temizliği yapana hakarettir. Kim temizlik yapıyor burada? Elbette ki biz yapıyoruz. Elbette ki yapmaya çalışan kardeşlerimiz yapıyor, manevi temizliği yapıyor yani. Yani geldi orada boş boş konuştu, Bundan daha büyük bir gevezelik var mıydı? Yani boş konuşacaksan, nefsinle beraber, dünyayla beraber dışarıda konuş. Normal şeyleri söylemiyorum. Herhangi bir iş vardır, o konuşulur, o başka bir şey. Ama asıl gaye, nefsini dışarıda bırakıp, Allah'ın huzurunda nasıl durması gerektiğinin talimini yapması lazım burada. Nasıl Allah'ın huzurunda durulur? Edeple durması gerekir, edep. Evet. Edeb yoksa bir şey yok yalnız. Herkes kazandığını edebinden dolayı kazanır, kaybedenler de edepsizliğinden dolayı kaybeder. Allah'a göre, bize göre değil, Allah'a göre edep. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a karşı takva sahibi olursanız, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilirseniz, kulluk sorumluluğunu bilirseniz, kul olduğunuzu bilirseniz, kulluğu kabul ederseniz, Takva bu demek. Allah'ın azabından kendinizi korursanız, gazabından korursanız, cehennemden korursanız, Rabbinizi kaybetmekten korkarsanız, bunun için kendinizi korursanız, takva. Allah sizi, size bir nur verir. Hakı batıldan ayıracak bir fırkan verir. Evet. Furkan nurunu verir. Gönlün o nurla aydınlanır. Furkan ayıran demektir. Hakkı batıldan ayıran, Manevi göz demektir. Senin gönül gözünü açar. Manevi olarak neyin hak, neyin batıl olduğunu anlarsın. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlarsın. Gönlüne gelen Allah'tan bilir. Yoksa şeytanlar midir? Bunu anlarsın. Sana Furkan vermiş. Niye bu Furkan'ı veriyor? Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu kabul ettiğin için, ben Allah'ın kuluyum dediğin için, ben hayatı kul olarak yaşamak istiyorum, Rabbime kul olmak istiyorum, abd olmak istiyorum, Rabbim bana kulum desin, kulluğumu kabul etsin. bunun için tavrını koyuyorsun Allah da sana fırkan verir bunu veriyor bunu yaparım dedi cealefilini anlamaya çalışıyorduk sadece bunu yapmıyor Bunu böyle olunca günahlarını örter günahlarını inkar eder ya yühellezine amenu İn tettekullah yecallakum furkana Allah'a karşı takva sahibi olursan Allah için Allah'a karşı takva sahibi olursan sana senin için furkan yaratır kılar yapar Her konuda yapar bunu. Her konuda yani her yerde o gördüğün şeyi aydınlatır. Ayırasın, göresin, anlayasın diye onu hemen sana gösterir. Bu Furkan'ı her olay karşısında, mesele karşısında, durum karşısında evet. bu nur tecelli ediyor senin için. Kul olmayı kabul ettiğin için. Evet. Bununla beraber وَيُكَفِّرْ seyi سَيِّعَاتِكُمْ Günahlarınızı inkar eder. Yapmamış der. Yani Allah sen günahı işlemedin derse kim günah işlemiş diyebilir? Hiç kimse. Allah onun günahını inkar eder. Allah eğer günahını inkar ettiyse okul da onu hatırlamaz. Hatırlayıp Rabbi huzurunda mahcup olmaz, utanmaz. Yapmadın sen bir şey yok. Allah yok dediyse o yok olur. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Bir de mağfiret eder. Demek ki bir kısmını mağfiret ediyor, bir kısmını inkar ediyor. Olmamış diyor. Bir kısmını de mağfiret ediyor. Allah azim, fazilet sahibidir. Kuruna olan fazileti azim olmuştur. Bu özel. Neyin karşılığında? kulluğu kabul etme karşılığında. Allah'a ayna olma karşılığında, dost olma karşılığında, halife olma karşılığında, Hazreti İnsan olma karşılığındadır. Rabbini kabul etme karşılığındadır. Her anda onun muamelesini kabul edip, iman edip, sevme karşılığındadır. Ve bunu görmek için, anlamak için bütün çabasıyla, gayretiyle görmeye, anlamaya çalışma karşılığındadır. Furkan furkan veriyor. Furkanın olup olmadığını görüyoruz. Net görüyoruz, net. Müminin furkanı var mıdır, yok mudur? Furkanı varsa o mümin takva sahibidir. Cennetliktir o. O velidir. Allah müminlerin velisidir. Allah muttakilerin velisidir buyurdu. O velidir. Velinin furkanı varmış. Doğruyu yanlıştan Hakk'ı batıldan, güzeli çirkin'den, yanlışı doğrudan ayırabilen. Allah ona gösteriyor. Evet. Bakıyoruz mesela, mü'mindir. Hakk'a karşı durmuş. Batıldan yana durmuş. Batıldan yana duruyor. Ve hakta olduğunu iddia ediyor. Hakta olduğunu iddia ediyor. Batılda duranları Allah söylüyor. Allah kullarını imtihana tabi tutarken herkes ne mar olduğunu ortaya koysun diye. Allah temiz olanlarıyla murdar olanları birbirinden ayırmayı dilemiş. Murdar, pis olan, habis. Kabis olanlarla temiz olanları alet etmeyi diliyor. O pis olanları, burası ilginç, o pis olanları, hepsini üst üste koyup biriktirir. Sonra hepsini cehenneme atar, dedi. İşte bunlar hüsrana uğrayanlardır, dedi. Pis olanları nasıl üst üste koyuyor? Pis olanlar, bir yanda temiz olanları vardır, bir yanda pis olanlar varmış. Ama pis olanlar bir tane değilmiş. Hepsini üst üste koyacağım dedi, koyuyorum dedi. Enfal suresinin 37. ayetiydi. Yani devam ediyordu bu. Furkan'ı yoksa görmüyor. Bakıyorsun mesela, bunu net görmek gerekiyor. Yahudisi bir yanda, Hristiyanı bir yanda, müşriği bir yanda, münafıkı bir yanda hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, beraber yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin gittiği yer cehennem midir? Evet. Sonra bakıyorsun bir kısım mümin onların peşine takılmış. Şimdi onlar mümin olarak kalabilir mi onlar? Hayır. Bak hepsi üst üste geldi. Onlar kendileri üstte geliyor. Allah onlara müsaade ediyor, tercih etme hakkı veriyor, Allah alıp üstte koymuyor. Onlar kendileri üstte gelip birikiyor, bir tarafta bir yerde duruyorlar. Hepsi üstte gelmiş, hepsinin yeri, hepsini cehenneme atacağım dedi. Allah buna müsaade ediyor. Niye müsaade ediyor? Görünsün. Herkes bilsin ve görsün bunu anlasın. Ben görmedim, ben anlamadım demez. Eğer bir yerde müşriği varsa, münafıgı varsa, kafiri varsa, Yahudisi, Hristiyani varsa, zalimi varsa. Şimdi şeytan, iblis orada değil midir? Şeytan onlarla beraber değil midir? Onlarla beraberdir. Mümin gitti, onların arkasında durdu, ben de sizinle beraberim dediyse. Kiminle beraberdir? Üst üste girdi hepsi. Hepsi birikti üst üste. Hepsini cehenneme atarım dedi. Onun için o kadar feryat ediyoruz müminlere. Velimiz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Başka tarafa dönüp bakmamız doğru değildir. Bu yakışık kalan bir durum değildir. Bu tavır yanlış bir tavırdır. Bize düşen, Allah'a firar etmektir, cennete firar etmektir, rahmet olmaktır. Alemlere rahmet olana tabi olup rahmet olmaktır. Yoksa şunlar doğru yapıyor, bunlar yanlış yapıyor. Bunlar daha doğruydı, bu daha yanlıştı, bu haklıydı. Yanlış. Sen hiç farkında olmadan kendini ateşe atıyorsun. Kulun fikri düşüncesi olmaz. Kulun, Allah'a kul olanların fikri düşüncesi Allah'ın vahyidir. Allah ne dediyse o der. Kul o. Kulsan bu böyledir. Yoksa böyle falan cemaat böyle yaptı, falan tarikat böyle yaptı, falan mezhep böyle yaptı, olmadı, olmuyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Demeyenler de kardeşimiz, insan kardeşimizdir. Diyenler mümin, müslüman kardeşimiz, demeyenler insan kardeşimizdir. Şeytanın tuzağına düşmüş kardeşlerimizdir. Cennete koşarken... Mümin kardeşimizi de buyur, beraber bu güzelliği yapalım, bu ibadeti yapalım, bu hayrı yapalım. Böyle Allah'a koşalım deyip davet ediyorsun. İman etmeyenlere de Allah'a iman edelim, Allah'a dönelim deyip davet ediyorsun. Gelen gelir, gelmeyen seni ilgilendirmez, sen hidayetçi değilsin. Hidayeti verecek olan Allah'tır, o senin işin değil, yok ben zorla yaparım. Kim sana bu yetkiyi verdi, kim sana bu vazifeyi verdi, sen kimsin, sen nesin? Ne zannediyorsun? İşte birileri çabış diyor biz bunu yapacağız biz de onlarla beraberiz, sen de onlardansın. Sen tane kabul etmiyorsun, imkihan nerede? Nerede? Her anda faal olan, her an bir şeyende olan Allah nerede? Nasıl imandır bu sen, nasıl iman ettin Allah'a? Senin bu iman ettiğin sana böyle mi emrediyor? Yani git dünyayı cennete çevir diyen mi? Dedi bir sana. Yoksa dünya imtihan yeridir. Savaş bitmez mi dedi. Cihad bitmez mi dedi. İnsanların çoğu cehennemliktir demedi mi? İman etmez demedi mi? Aklını kullanmaz demedi mi? Şükretmez, nankördür demedi mi? Dedi. Sen şükretmeye bak. Sen aklını kullanmaya bak. Sen iman etmeye bak. Sen imanını kemale erdirmeye bak. Sen Rabbine yakın olmaya, koşmaya bak. Bunu yaparken de yaptığını aynı şekilde her neyi yapıyorsan ona da davet ediyorsun. Gittiğin yere davet ediyorsun. Rabbine davet ediyorsun. Cennete davet ediyorsun. İnsan olmaya davet ediyorsun. Rahmet etmeye davet ediyorsun. Güzellik olmaya, ikram olmaya, hayır olmaya davet ediyorsun. Yapman gereken şey budur. Bir memleket, bütün insanlık, bir insanı öldürmeye karar verip öldürürlerse, o bir insan için bütün insanların cehenneme gitmesi, katil olması evet, hükmü vardır. Hüküm öyledir. Beraber karar verdiler. Beraber karar verdiler. Bütün insanlık bir insanı için. Hepsi cehennemlik olur. Hepsi Allah'ın gazabına uğramış olur. Bir insanı öldürmekle bütün insanlığı öldürmüş olur. Allah öyle buyurdu. Bir insanı kasıtlı olarak öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bu Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyledir, Kur'an'da da böyledir dedi. Benim hükmüm böyledir. İnsan bu, başka bir şey değil. Hazreti İnsan, Allah'ın ruhundan nefettiği birini öldürüyorsun. Ne amaçla olursa olsun fark etmiyorum. Haksız yere, zulme, <Gülüyor> suçsuz bir insan, idamlık, idamlık suçu işlemiş. Bir gemide bulunsa, o gemide de bin kişi olsa, bin tane suçlui vardır, idamlık. Ama bir tane suçsuz var, düşman gemisi saldırıyor, batırabilir misiniz onu? Hayır, bir tane suçsuz insan var orada, Yapamazsın onu. O bir suçsuzluğu onlara feda edip kurban edemez. Ne yapıyor? Patlatıyor orada bir şeyi, on kişi öldü, ne, ne yaptın? 10 tane 20 tane suçsuz orada öldü. Sen ne kazandın? Buna evet diyenler nasıl evet diyebiliyor? Hazreti insan olabilecek, Allah'ın kendisine müflet verdiği, kendisine davet ettiği, dost olması gereken insanı yarı yoldan ali koydu. Evet, Allah müsaade etti ama sen onu yarı yoldan ali koydun. Bunun hesabını kim verebilir? Hiç kimse. Kendimizi bir öyle hesap edelim. Beş sene önce, on sene önce mesela çok farklı haldeydik. Böyle bir durumda biz gitmiş olsaydık huzura, Tevbe etmeden, istiğfar etmeden, Allah'a dönmeden gitseydik. Bunun hesabını kime soracaktık? Bizi öbür tarafa göndermişse birileri ona soracağız tabii. Belki ben yapardım. Diyelim ki şimdi olsun. Belki beş seneye kadar sen Allah'a dost olursun, çok yakın bir Allah dostu olursun. Mani olan bunun cezasını çekmez mi? Kim bunu hesabını verebilir? Geriye dönüşü olmayan bir yoldur bu, hayat yolu. Yani Allah'a göre bakarken, Hz. insana göre de bakmak gerekiyor. Yani böyle kuru kuruya bence demek yetmiyor. Bir insanın bir hesabını yap, bir gör bak neymiş. Eğer Allah'ın, Allah katındaki insanın kıymetini, değerini bilirsek hesabı doğru yapma imkanımız olur. Benim bu yaptığım siyaset değildir. Ben sadece Allah'a davet ederim. Sadece Allah'ın gazabına doğru gidenleri Allah'ın rahmetine doğru gelsinler diye davet ederim. Siyaset değil. Siyaset de neymiş? İnsan nedir? İnsan. Yani bana göre bence diyen insanın bir şerefi var mıydı? Allah'tan şerefini almıyorsa, Allah'a kul olmaktan, itaat etmekten, imanından dolayı şereflenmemişse, onun bir şerefi mi var? Onun bir kıymeti mi var? Onun bir degeri mi var? O köpekten daha aşağıdır zaten. Ne olabilir ki o? Allah hükmünü vermiş. Ben seni Hazreti insan olasın diye seni dünyaya göndermişim, melekleri sana secde ettirmişim. Her şeyi emrine, hizmetine vermişim. Senden istediğim bana iman etmek ve bana abd olmaktır diyor. O başka tarafa koşuyor. Ben haklıyım diyor. Kime göre haklısın? Neye göre haklısın? Sen kimin mülkündesin? Yoksa bu hayat sana mı aittir? Allah'ın sana emaneten verdiklerine kendini sahip mi gördün? Öyle mi zannettin? Sen Allah'ı kabul etmiyor musun? O'nun emrini, O'nun hükmünü, O'nun davetini kabul etmiyor musun? Niye başka tarafa gidiyorsun? Aklın, gönlün nereye gidiyorsa sen oradasın. Yarın bunu göreceksin. Yani böyle söylemekle ne kazanabiliyorsun? Neden aklını, gönlünü Allah'ın ayetlerini anlamak için, Allah'ın isimlerini, güzelliğini, fiilini, muamelesini anlamak için kullanmıyorsun? Allah'ın Aklını kullanmayanların üzerine pişlik dökeriz Debesi budur. Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğine bak. Senin gönlün nereye gitmişse sen oradasın. Onlarla berabersin. Onlara dostsun. Onlara arkadaşsın. Onlar neyi kazanmışsa sen de ancak onu kazanırsın. Çünkü kıyamet günü onlarla beraber haşrolursun. Hepiniz şahitsiniz. Ben benimle beraber olun demiyorum. Benimle beraber Allah ile beraber olalım diyorum. Başka bir şey değil. Ama birileri gel benimle beraber ol diyorsa, benimle beraber Allah ile beraber ol demiyorsa, sen de gidip onunla beraber oluyorsan neyle beraber olursun? Cinayetle beraber olursun, kanla beraber olursun, gözyaşıyla beraber olursun, zulümle beraber olursun, şeytanla beraber olursun, cehennemle beraber olursun. Allah temiz olanları, murdar olanlardan temizleyip, Murdar olanları, pis olanları, hepsini üst üste koyar, hepsini bir araya getirir. Dünyada da böyle bir araya getirir. Sonra hepsini cehenneme atar. Bunlar hüsrana uğrayanlardır. Allah yaparım diyor, böyle yapıyorum. Niye bize anlatıyor bunları? Siz de buna şahit olun diyor. Şahit olun. Nerede durmanız gerektiğini bilin. O pis olanlarla, murdar olanlarla beraber olmayın yoksa siz de murdar olursunuz. Gönlünüz ölür, kalbiniz ölür. Allah ile bağınız kesilir, imanınızı kaybedersiniz. Evet. Ya yuhellezine amenu ittaqullah وَاَمِنُوا bi رَسُولِهِ Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu bilin. Siz kulsunuz bunu unutmayın. Takva sahibi olabilmeniz için Resulüne iman edin. Evet, Resulüne iman edin. Resulü nasıl bir hayat yaşadıysa, yaşıyorsa öyle yaşamanız gerekir. İman bu. İman O'nu sevmek, O'nun yaşadığı hayatı sevmektir, O'nun ahlakını sevmektir, O'nun kulluğunu sevmektir, O'nun Allah'ı sevmesini sevmektir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz alemlere rahmetse, rahmet olmayı sevmektir. Böyle olunca Allah'a karşı takva sahibi olmuş olursun. Eğer böyle yaparsanız ne olur? Size kendi rahmetinden iki kat verir. İki kat rahmet verir size. Alemlere rahmet olana tabi olur, rahmet olursan, o da kendinden size iki kat rahmet verir. Bir de sizin için bir nur yapar, nur kılar. Orada yürüyesiniz diye. O nurun aydınlığınız, aydınlığında yürüyesiniz diye, Evet, size nur yaratır. Bir de sizi mağfiret eder. Allah gafur ve rahimdir. Resulüne tabi olmadan olmuyormuş. Onun kulluğunu kabul edip onun gibi yapmadan ona tabi olunmuyor zaten. Onun gibi yapınca ne olur? Size nur verir. Rahmetinden iki kat verir. Yolu yürürsün, Rabbine giden yolu yürürsün, sana nur vermiş. Ne yapman gerektiğini, nasıl yapman gerektiğini anlarsın, bunu bilirsin, görürsün bunu. Evet. aracı mağfiret eder, Allah gafur ve rahimdir. Ya yuhennas Ey insanlar Gerçek şu ki Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık Birbirinizle tanışasınız diye sizi farklı farklı kabileler kıldık, farklı halklar kıldık, çeşitli ırklar kıldık. Muhakkak ki sizin en kerim olanınız, en mükerrem olanınız, en Allah'tan ikrama nail olanınız, takvaca en önde olanınızdır, en takvali olanınızdır. ''Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.'' buyurdu. üstünlük yok. Kim takva sahibi ise, ikrama nail olan O'dur. Allah'ın güzelliğiyle, güzelliğinin ikramına nail olan O'dur. Allah'a halife olan O'dur. Allah'a ayna olan O'dur. Allah'a yakın olan, Allah'a dost olan O'dur. Ne kimse renginden, ne ırkından, ne dilinden, bir üstünlük sağlamaz. Sıkayamaz. Sadakallahu'l-Azim. Evet. Allah'ın ceale fiilini anlamaya çalışıyorduk. Yaptı. Yapar. Yapacak. Yapıyor. Yapar. Yaptırır. Yaptırmaz. O yapıyor. Ve yaptırmıyor. Bütün fiilleri Muhabbetinden, guruna olan muhabbetinden, rahmetinden tecelli ediyor. Evet. Allah önce talim eder dedi, davet eder dedi, imtihana tabi tutar, imtihan eder dedi, sonra yapar dedi. Bundan sonra alacağımız fiil, mühlet verir. Mühlet. Yani bire kul yanlış yapınca hemen cezasını vermiyor, mühlet veriyor. Dönsün diye, tevbe etsin diye, iman etsin diye mühlet verir. Ama mühletinin bir sınırı var. Oraya geldiğinde kalbini mühürler, daha önce anlamıştık. Kulağına ağırlık verir, gözüne perde çeker, kalbini mühürler. Hala huzuru almamış. Yoluna devam ettirir. Niye devam ettiriyor? Batsın, iyice batsın, sonra hiçbir mazereti olmasın. Hayvan olmaya doğru yol alırken, cehenneme doğru yol alırken, bir mazereti olmasın. Verdiği nimeti de almıyor ondan. Artık, o doğru yolda olduğunu zannediyor. Allah da ona mühlet ver, hadi git diyor. Git, ama bunun bir hikmeti olmalı. Çünkü, Dünya imtihan yeri, diğer kullarını onunla beraber imtihana tabi tutacak. O artık bir çöp. O bir imtihan sebebi. Onun Allah katında hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yoktur. Ama imtihana vesile bir araç. İmtihana vesile sadece bir araç. Bazen fesat çıkarır, bazen küfre davet eder, bazen zulmeder ama bütün bazen gevezelik yapar, gıybet yapar ama hiç, hep doğru yaptığını zannediyor. Doğru yaptığını söylüyoruz zaten, kaybetmiş ama Allah mühlet vermeye devam ediyor, imtihan sebebi kılıyor onu. Möyleti daha sonra anlayacağız inşallah. Allah bizi hakikati anlayanlardan eylesin. Her anda Rabbi ile muhatap olduğunu, her anda Allah'ın her şeyi yapıp, kazarma imkanı verdiğini görüp anlayanlardan eylesin. Gereğini yapanlardan eylesin. Allah bizi gerçek manada İman edenlerden eylesin. Amin. Kaybedenlerden Amin. eylemesin. Amin. Ters tarafa giderken, cehenneme doğru yol alırken, cennete gittiğini, gideceğini zannedenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi Furkan verdiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi takva sahibi olan kullarından eylesin. Amin. Bütün gönlüyle Allah'a abd olmayı isteyen, kul olmayı isteyen, Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmesini isteyen kullarından eylesin. Amin. Rabbim Allah'tır diyenlerden Değil eylesin. Amin. Rabbim Allah'tır deyip başka tarafa dönmeyenlerden eylesin. Amin. Allah deyip ben Allah'a teslim oldum diyen kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.